Ağızı Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salat ve salam. muhammed'in ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kardeşler sallam aleyhi ve sallam aleyhi ve sallam aleyhi ve sallam aleyhi ve sallam aleyhi ve sallam aleyhi ve sallam radiyallahu anh'dan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Veda haccı senesi tutulduğum şiddetli hastalığımdan Resulullah aleyhisselatü vesselam beni ziyarette geldi. Ben ey Allah'a Resulü gördüğünüz gibi bendeki hastalık ilerledi. Ben servet sahibi bir kimseyim. Kızımdan başka da bir varisim yok. Malımın üçte ikisini tasadduk edeyim mi dedim. Resulullah aleyhisselatü vesselam hayır buyurdu. Peki yarısını tasadduk edeyim mi dedim. Ey Allah'ın Resulü. Hayır buyurdu. Ya Resulallah peki üçte birini tasadduk etsem dedim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam üçte biri yeterlidir. Gerçi üçte biri de çoktur. Bir rivayete göre de büyüktür demiştir Peygamber Aleyhisselam. Üçte biri bile. Varislerin, varislerini zengin bırakman onları halka el, el açan fakir Olarak bırakmadan daha hayırlıdır. Hanımının ağzına koyacağın lokmaya varıncaya kadar Allah rızasını gözeterek yaptığın her harcamadan sevap kazanırsın buyurdu. Ben tasalanarak ey Allah'ın Resulü siz Medine'ye göçeceksiniz. Ben dostlarımdan her, her halde geri kalacağım dedim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle dedi. Geri kalmayacaksın sen Allah'ın rızasını arayarak her ne amel işlersen onunla derecen artacak. Merteben yükselecek. Umarım ki sen uzun zaman yaşayacaksın. Hatta bir takım topluluklar senden faydalanacak. Diğer bir takımları da zarar görecekler. Allah'ım ashabımın hicretini tamamla. Onları topukları üzerine gerisin geri döndürme. Ancak asıl zavallı olan Sa'd bin Ebi Havle'dir. Mekke'de öldüğü için Allah Resulü ona acıdı. Saad bin Ebu Havle Mekke'de vefat etmiş Saad bin Ebu Vakkas'tan rivayet edilen ve müellifin kaydettiği bu hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'de ağır hastalığa yakalanan Saad bin Ebu Vakkas'ı ziyaret ettiği ifade edilmektedir çünkü Saad yurtları Mekke'yi bırakıp Medine'ye hicret eden kimselerdendi Allah ondan razı olsun Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabelerini normal zamanlara ziyaret ettiği gibi hastalandıklarında da ziyaret ederlerdi. Çünkü o hem insanların en güzel ahlaklısıydı hem de kendisi uyulan ve örnek alınan bir konumdaydı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanların en güzel huylusu arkadaşlarına en yumuşak ve sevgi dolu davrananıydı. Ziyaretine gelince saat şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, gördüğünüz gibi benim bedenimdeki hastalık ilerledi. Beni ağrım, yani ağrım şiddetlendi. Hastalığım ilerledi. Ben ise çok veya büyük miktarda malı olan biriyim. Yani benim çok miktarda malım var, servis sahibi bir kimseyim. Kızımdan başka da varisim yoktur. Yani malıma varis olan sadece kızım var. Malımın üçte ikisini tasadduk edeyim mi? Yani malımın her üçünden ikisini sadaka olarak insanlara vereyim mi? Allah Resulü Aleyhisselam hayır diye cevap verdi. Ben peki yarısını ey Allah'ın Resulü dedim. Hayır buyurdu. Peki üçte birini tasadduk etsem dedim. Üçte bir de yeterli. Gerçi üçte biri de çoktur diye cevap verdi. Tasadduk edeyim mi'nin Anlamı sadaka olarak dağıtayım mıdır? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam saadı, malını tasadduk etmekten alıkoymuştur. Çünkü saat o zaman o kadar ağır hastaydı ki ölebilirdi. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu malın üçte birinden fazlasını tasadduk etmekten men etmiştir. Çünkü ölmesinden korkulan bir hastanın malının üçte birinden fazlasını tasadduk etmesi caiz değildir. Çünkü o hastalığıyla birlikte malına başkasının yani varislerinin hakkı taalluk etmiştir. Sağlıklı veya ölmesinden korkulmayan hafif hasta ise malının üçte birini, üçte ikisini veya hepsini tasadduk edebilir. Bunda bir sakınca yoktur. Ancak o malının hepsini tasadduk etmemeli. Kendisini insanlara muhtaç bırakmayacak kadarını yanında tutmalıdır. Ve i̇nsan malın tamamını Tasadduk ederse, verirse, e kendi fakir kalırsa, bu sefer insanları el açarsa, bir miktarını ya yani tasadduk edebilir insan ama bir miktarını insanları el açmayacak kadarında yanında tutması daha hayırlıdır. Yani. Hülasa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu malın üçte birinden fazlasına tasadduk etmekten men etmiş. Üçte birine tasadduk etmen yeterlidir. O bile fazladır veya büyük bir miktardır buyurmuştur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözü tasadduk edilen miktarın 3'te 1'den az olması daha iyi, iyi eftel olacağını ifade eder. Bu yüzden İbn Abbas radiyallahu anh şöyle demiştir. Keşke insanlar tasadduk ettikleri oranı 3'te 1'inden 4'te 1'e düşürselerdi. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın 3'te 1'i tasadduk etmen yeterlidir. O bile fazladır buyurdu. Ebu Bekir radiyallahu anh da ben Allah'ın ganimette ganimette kendisi için razı olduğu oranı tercih ediyorum. Demiş ve malının beşte birini tasadduk etmiştir. Allah Azze ve Celle kitabında diyor ya, ganimetten beşte bir Allah ve Resulüne aittir diye. Böylelikle insanların bugün yaptıkları gibi mallarının üçte ikisini tasadduk etmelerinin her ne kadar caiz olsa da en efterli olmadığı, en eftalinin bundan daha azını yani dörtte bir veya beşte birine tasadduk etmeleri olduğu olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Fakihlerimiz Allah onlara rahmet eylesin. En eftali Ebu Bekir anh'a uyarak malın beşte birine tasadduk etmek ve miktarı aşmamaktır demiştir. Resulullah aleyhisselatü Vesselam daha sonra varislerini zengin bırakman, onları halka ellerini açar halde fakir Bırakmadan daha hayırlıdır buyurdu. Yani malını tasadduk etmeye yanında tutman, böylece vefat ettiğinde malına varis olan kimseleri zengin bırakman, onlara fakir bırak, bırakmadan hiçbir yani fakir bırakmadan hiçbir mal bırakmadan gitmenden daha hayırlıdır. Ellerini halka açar halde, yani ellerini insanlara uzatıp bize mal ve verin, para verin diyerek onlardan. Para ister hale gelmektir. Bu söz ölenin varisine mal bırakmasının onun için daha hayırlı olduğunu göstermektedir. İnsan arkasına bıraktıkları ve insanların da zorunlu olarak aldıkları miras malın da kendisine sevap alabileceğini sanmamalıdır. Bilakis bunda o kimseye sevap vardır. Şurayı düzelteyim miras malından kendisine sevap verilmeyeceğini sanmamalıdır. Yani kalan mirastan var ya dağılıyor ya. O mirastan sevap verilmeyeceğini sanmamalıdır. Adam neden dağıtıyor tasadduk ediyor? Hayır alsın diye tasadduk ediyor malının işte hepsini veyahut dörtte üçünü. Burada Şeyh Hüseyin diyor burada sanmasın diyor malı varislere kalınca ona sevap gelmeyecek tabi gene bilekis bunda diyor o kimseye sevap vardır bu yüzden Allah Resulü Vesselam, bu onlara fakir halde bırakmandan daha hayırlıdır buyurmuştur çünkü manlı varislerine bıraktığında ondan yakın akrabaların da istifade edecek başkalarına tasadduk ettik, ettiğinde yabancı kimseler istifade edecektir senin malını bıraktığın adam, oğlun, kızın, yakın akrabalar da yedirecek, içirecek, sonra yabancılara verecek, onlardan sen ecir alacaksın. Yedirip yani mal oldu mu? Herkesi yedirip içirir, işte senin yakın akrabaların yiyip içmiyor mu? Akraba'ya verilen sadaka ise, yabancıya verilen sadakadan daha faziletlidir. Çünkü bunda hem tasadduk etme sevabı, hem de Sıda-ı Rahim sevabı vardır. Akrabaların yemesi içmesi, yabancının yemesi içmesine daha hayırlıdır. Hem burada sadaka sevabı var hem de sılah rahim sevabı var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam daha sonra şöyle buyuruyor. Hanımının ağzına koyacağın lokmaya varınca kadar Allah rızasını gözeterek infak ettiğin her nafakada sevap kazanırsın. Yani Allah rızasını gözeterek verdiğin her para, kıyafet veya eşyayı ve yiyecek vesaire bunun benzeri karşılığında mutlaka sevap kazanırsın. Bu hadis bu bölümde zikredilmesinin asıl sebebi bu cümledir. Allah rızasını gözeterek yani cennete girecek, girip Allah'ı görmek kastıyla ve Allah'ı etmek için. Çünkü cennetlikler Allah beni, beni de sizi de onlardan eylesin. Amin. Açık ve bulutsuz havada güneşi ve ayı gördükleri gibi Allah'ı göreceklerdir. Tekilenler. O ana hakiki olarak gözleriyle bakacaklardır ona Allah Azze ve Celle hakiki olan gözleriyle bakacaklardır yani Allah'ı gerçekten göreceklerdir eşinin ağzına koyacağın lokmaya varıncaya kadar yani hanımına verdiğin bir lokmanın bile onu, onunla Allah rızasını gözetirsen sevabının mükafatını göreceksin halbuki hanımının nafakasını temin etmek ihtiyaçlarını görmek farzdır. Adamın üzerine bu vaciptir yani. Adam karısının yedirecek, içirecek, giydirecek. Bunu yapma yapmaması halinde kadın ya nafaka mı öde ya da beni boşa deme hakkı vardır. Eğer kadına bakmazsa adam yedirmez, içirmezse kadın ona diyebilir ki ya nafaka mı öde, yani beni yedir içir, giydir ya da beni boşa. Böyle bir hakkı var kadının. Buna rağmen hanımına Allah razı olsun Harcamalarda bulunursan Allah bunun karşılığını da sana sevap yaza ve seni ödüllendirir. Yani o, kadınına bakmak mecburiyetinde olduğun halde, senin üzerine vacip olduğu halde eğer ki Allah rızasını gözeterek gelir geçirirsen Allah Azze ve Celle ona karşılık bile sana rahmetinden sevap yazıyor. Çocuklara veya ana babana hatta kendine yaptığın harcamalar da böyledir. Bunları Allah rızasını gözeterek yaparsan karşılığında Allah sana sevap yazar. Saad bin Ebi Vakkas radiyallahu anh sonra ben herhalde dostlarımdan geri kalacağım dedi. Yani dostlarımla geri kalıp da Medine'ye gidemeden Mekke'de öleceğim demek istedi. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam ise geri kalmayacaksın buyurarak onun geri kalmayacağını ancak Geri kalsa bile Allah rızası için yaptığı her amelin karşılığında Allah katındaki mertebesinin derecesinin artacağını beyan etmiştir. Yani şöyle söylemek istemiştir. Geri kalacağını ve Mekke'den çıkamayacağını varsayarsak bile Allah rızası için bir amel işlesen Yüce Allah onun karşılığında mertebeni yani dereceni yükseltecektir. Yani senin onun yanındaki makam ve şerefini arttıracak dereceni yükseltecektir. Seni nimet dolu cennetlerde daha yüksek yerlere koyacaktır. Bu amelleri Mekke'de yapsan bile böyle. Çünkü sen zamanında Mekke'den hicret etmiştin. Hicret zamanında. Umarım ki sen uzun zaman yaşayacaksın. Saadın söylediği geri kalmak ile Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın uzun zaman yaşayacaksın mealindeki sözünde geçen fiil tehellüf aynıdır. Ancak ilkinin anlamı dostlarından geri kalmak, ikincisini ise uzun süre yaşamaktır. Gerçekten de böyle olmuş ve saat uzun yıllar daha yaşamıştır. Hatta alimlerin zikrettiklerine göre 17 oğlu 11 kızı olmuştur. O vakit ise sadece bir kızı vardı daha uzun yıllar yaşamış ve birçok evlen sahibi olmuştur. Peygamber Erselen'e konuştuğu zaman diyor ya benim çok malım var bir kızım var. Alimler diyor ondan sonra yani düzeldi. Allah ona şifa verdi. Ondan sonra ne oluyor? Çocukları artıyor. 17 oğlu 10 kızı olmuş. 27 tane çocuğu olmuş. Maşallah. Hatta bir takım insanlar senden faydalanacak. Diğer bazı, bazıları senin sebebinle zarar göreceklerdir. Bu da gerçekleşmiştir. Uzun yıllar yaşamış İslami fetihlerde büyük rol oynamış, büyük ve önemli fetihler yapmıştır. Böylece birçokları yani Müslümanlar ondan faydalanmış, birçokları da yani kafirler ondan zarar görmüştür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam daha sonra Allah'ım ashabımın hicretini tamamla. Diyerek Allah'tan ashabının hicretini tamamlama, tamamı erdirmesini dilemiş, dilemiştir. Allah'ım en sonunda diyor Allah'ım ashabımın hicretini tamamla, onları topukları üzerinde geri döndürme. Bu ikisi, yani bu ise iki şeye şeyle gerçekleşir. Bir, imanda sebat etmek. Hicretin tamamlanması yani. İki şeyle gerçekleşir, imanda sebat etmek. Çünkü kişi imanda sebat ettiğinde hicrette sebat etmiş olur. Ben şöyle bir ek yapayım. Mesela Allah Azze ve Celle hidayet ediyor bir kimseye. Sıratı mus üzere, inşallah adam bir yol izliyor. Bunda yani devamında bu hal üzere devam etmesi gerekir. Çünkü ne yaptı? Küfürden hani biz daha önceki derste işlemiştik ya evet. amelden hicret diye mekandan. Ee, fiilden mekandan hicreti işlemiştik. Amelden hicret de bu bölümde şu hicret de yani imanda sebat. Adam Allah Azze ve Celle ona hidayet ettikten sonra ne yaptı? O fısk, fücur icabında küfür olan akidesini bıraktı. sahibi bir akideye sahip olduktan sonra ne yaptı? Küfürden İmana hicret etti. hicret etti. Ne yapması lazım artık burada? Sebat etmesi lazım, imanını tutması lazım. O hicreti tamamlaması için. Ne zaman tamamlanca hicreti? Ölünce. Eğer o imanı tamamlayamazsa, Allah Azze ve Celle Ya Rabbi, ashabımı topukları üzerinde geri döndürme. Neye geri dönecekler? Allah korusun, cahilliğe devrine. Bugün de aynı insanlar ya, bizler de aynı konumdayız. Cahiliye zamanımızdan Allah Hz. bize hidayet etti. Bir, bir kimselerin vesilesiyle. Biz artık ne yapacağız? Hicret ettiğimiz İslam'da sebat edeceğiz. Sebat etmezsen Allah korusun gene pisliğe dönersin. Burada da diyor bu hicretin tamamlanması için iki husus var. Biri imanda sebat, bu da Hicrette sebat etmiş olurdu yani hicrette durur, şeyde durması, imanda sebat ettiğinde. İkincisi diyor, hiçbirinin Mekke'den Allah ve Resulü'ne hicret etmek üzere Medine'ye gittikten sonra tekrar Mekke'ye dönmemesi. Allah Resulü Aleyhisselam'la Medine'ye gittikten sonra tekrar Mekke'ye dönmemeleri gerekir. Çünkü... Sen Allah ve Resulüne hicret etmek üzere bir beldeden çıktığında o beldeye geri dönmen mümkün olmayan, tasadduk ettiğin bir mal gibidir. İnsan Allah için terk ettiği her şey de böyledir. Ona tekrar dönmek olmaz. Allah için bıraktığın bir fıskı, bir fücura nasıl tekrar geri dönebilirsin? Sen onu Allah için bıraktın. Bunun gibi Allah'a tövbe ederek televizyondan ve televizyonun şerrinden uzaklaşmak için onu evinden çıkarmaya muvaffak kılınmış pek çok insan. Şimdi onu tekrar ev, evimize koyabilir miyiz diye soruyorlar. Sen bunu Allah için çıkartmadın mı? Onlara şöyle deriz. Hayır. Onu Allah için çıkardıktan sonra tekrar evinize sokmayın. Çünkü kişi bir şeyi Allah için terk eder ve ondan uzaklaşırsa tekrar ona dönmemelidir. Bunun için Peygamber Aleyhisselatu Vesselam ashabının hicretinin tamamlanması, ashabının hicretinin tamamlanması için Rabbine dua etmiştir. Onları topluklar üzerine geri döndürme, yani onları imandan dönüp dinden çıkmaktan koru. Çünkü küfür gericilik, İslam ilericiktir. Bugün kafirler ise bunun aksini söylüyorlar. İslam'ı gericilikle nitelendiriyor ve şöyle diyorlar. İlericilik insanın İslam'ı terk edip Allah korusun, iman ile küfür taat ile isyan arasında bir fark görmeyen bir layık olmasıdır. Evet. Asıl ilericilik iman sahibi olmaktır. İlericiler sadece müminlerdir ve İlerleme ancak imanla olur. Dinden dönmek ise Allah Resulü'nün buradaki onları topukları üzerine gerisin geri döndürme sözünde olduğu gibi topuk üzere gerisin geri dönmektir. Bu hadisten pek çok önemli sonuç çıkarılabilir. Bazılarını zikredelim. Birincisi hasta ziyareti. Yani alimler ne yapıyor? Peygamber Aleyhisselatü hadislerinden faydalı bir şeyler çıkarıyorlar bazı hükümler çıkarıyorlar hasta ziyareti bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın adetiydi nitekim bu hadiste geçtiği gibi Saad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh hastalandığında onu ziyaret etmiştir hasta ziyaretinin ziyaret edene de ziyaret edilen hastaya da pek çok faydası vardır ziyaret ziyaretçi olan faydalarının bazıları şunlardır. Bununla mümin kardeşine olan sorumluluğundan birini yerine getirmiş olur. Çünkü mümin kardeşinin onun üzerindeki haklarından biri hastalandığı zaman onu ziyaret etmesidir. Bununla ilgili kardeşler Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyururken işittim. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı 5'tir. Selamı alması Hastayken ziyaretine gitmesi, cenazesine katılması, davetine icabet etmesi ve hapşırdığında Allah, Allah sana rahmet etsin demesidir. Bu da Bukhari ve Müslim'de geçmektedir. Burada bizim, bizi ilgilendiren tarafı hasta, hastayken ziyaret etmesi. Kişi hasta ziyaret ettiğinde dönene kadar cennet bahçesindeymiş ve meyvelerinden topluyormuş gibi olur. Hassız ziyarete giden, sanki cennetin bahçesindeymiş ve meyvelerinden topluyormuş gibi olur. Bunun da kardeşim, kardeşlerim, delili bu sözün sevban radiyallahu anh, Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet eder. Bir Müslüman, Müslüman kardeşini hastalandığında, ziyaret ettiğinde, o süre boyunca, ziyareti boyunca, cennet bahçesinde olur. Bu da Müslim'in 2568 no'lu hadisi. Bu ziyaret eden kişiye Allah'ın kendisine verdiği sağlık nimetini hatırlatır. Adam gidince hasta birine kendindeki sağlığı hatırlıyor. Çünkü hastayı ve hastalığını görüp sonra kendisine baktığında Allah'ın kendisine bahşettiği sağlık ve afiyet nimetini görür ve Allah'ın bu nimetinin ne kadar büyük olduğunu idrak eder. Çünkü her şey zıttı ile idrak edilebilir ancak. Ziyaret Aralarında muhabbet sevgi oluşur çünkü kişi hastayı ziyaret ettiğinde bu hastanın kalbine öyle bir tesir bırakır ki hasta onun bu ziyaretini sürekli hatırlar ve her hatırladığında ona sevgi duyar bu daha çok hasta iyi kendisini ziyarete gelenle karşılaştığında ortaya çıkar nitekim o teşekkür ettiğini ona teşekkür ettiğini ve ona gönlünün açıldığını görürsün onun gölünün açıldığını görürsün. Ziyaretin hasta için faydaları ise yalnızlığının giderilmesi, içinin rahatlatılması, içinde bulunduğu hüzün, keder ve hastalığın acı, hastalık acısının hafiflemesidir. Ayrıca ziyaretçi ona iyiliği, tevbeyi ve vasiyeti hatırlatabilir. Hasta bazı borçları için vasiyette bulunacaksa bu vasiyet, bu Vesileyle ziyaretçi söyler. Giden kimse. Bu yüzden alimler şöyle demişlerdir. Ziyaretçi hastayı rahatlatmalı ve sevindirmelidir. Maşallah bugün iyi haldesin gibi sözler söylemelidir. Bugün sağlığın iyi gibi sözler söylemesi şart değildir. Çünkü sağlığı düne göre daha kötü olabilir. Ama bugün sağlığın iyi ya o o dersen belki adam dün daha iyiydi yani. Bunun yerine sen hayır ve güzellik içindesin demelidir. Çünkü müminin her hali hayırdır. Başına bir sıkıntı gelse de hayır içindedir. Bir nimete ulaşsa da hayır içindedir. Ecel de bellidir. Dünyadaki vadesi bu hastalıkla tamamlanacaksa ölür. Dünyada daha ömrü varsa yaşar. Ziyaretçi hastaya tövbeyi hatırlatmalı. Ancak bunu direkt söylememelidir. Adamın suratına hadi bakayım bir tövbe et. Deme, he. Çünkü bunlar rahatsız olabilir ve hastalığım ağır olmasaydı bunu tövbeyi hatırlatmazdı diye düşünebilir. Yani adam yani hakikaten ben gidiyorum. Artık benim demek ki gideceğim. Diye adamın psikolojisi bozulabilir yani. Bilakis tövbekarları öven ayet ve hadisleri zikrederek bunlardan nasihat almasını sağlamalıdır. Uvasiyeti de vasiyet yani vasiyeti de vasiyet et çünkü ecelin yakın diyerek hatırlatmamalıdır. Ne yani vasiyeti de ya yani vasiyet et. Senin artık ecelin yakın falan dememeli yani adama. Çünkü o bunlar rahatsız olabilir. Bu yüzden bunu bunu da dolaylı yollarla hatırlatmamalıdır. İyi merhabu şöyle demiştir hasta kendisine dua okunmasını arzuluyorsa, Resulullah aleyhisselatü rivayet olan duaları okuyup, üzerine üflemelidir. Hastalanan. Bunlar kardeşler, Bukhari ve Müslim'de geçen, Allah'ım ey insanlar Rabbi, bu derdi benden gider. Asıl şifa veren sensin. Senin şifandan başka bir şifa yoktur. Bana hastalıktan bende, yani bana hastalıktan hiçbir eser Bırakmayacak şekilde şifa ver. diye Resulullah Aleyhisselam dua ediyordu? Bu dua edilir. Veyahut ey gökte arşın üzerinde olan Rabbimiz Allah senin ismin mukaddestir. Rahmetin gökte her tarafa şamil olduğu gibi emrin de hem gökte hem yerde geçerlidir. Rahmetini yeryüzüne de indir. Büyük günahlarımızı ve hatalarımızı bağışla. Sen iyi ve temizlerin Rabbisin. Bu hastalığa rahmetinden bir rahmet ve şifalarından bir şifa indir diye dua edilir. Bu da Ebu Davud'da hakimin, hakim müstedrekte geçmektedir. Veya hastaya Fatiha suresi okunur. Öyle değil de hastaya. Fatiha suresi okunur. Çünkü bu sure hastalara, akrep veya yılanın soktuğu kimselere okunduğunda şifa veren bir rukyedir. Bunun delili de kardeşim yani Fatiha akrep sokmasına yı, e, veya yılan sokmasına iyi gelir. Bunun Allah'ın izniyle bunun delili de Peygamber Aleyhisselam bunu onaylamıştır bu hareketi. Bu da Buhari, bakmak isteyenler Buhari'nin 5749 Müslim'inde 2201 nolu hadisine bakabilirler. Burada geçiyor. Hülasa hasta da kendisine okunma arzusu görürse söylemesine gerek bırakmadan okunmalıdır. Yani adam eğer okunmak istiyorsa okunmalıdır. Çünkü söylemesine gerek bırakmamak lazım. Yani adam ya bana bir okuyun demesin. Bakıyorsun sen adam böyle bir niyeti varsa sen adama oku. Çünkü neden? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü ümmetimden hesaba çekilmeden ve azap görmeden cennete girecek 70.000 kişi gördüm buyurmuştur. Sonra da şöyle demiştir. Onlar kendilerine rukye yani hastalandık, hastalıklarından dolayı okuma talebinde bulunmayan, tedavi için dağlama yaptırmayan, uğursuzluk inancına sahip olmayan ve sırf rabblerine tevekkül edip güvenen kimselerdir. Bu da Buhari ve Müslüm'le geçiyor. Buradaki rukiye talebinde bulunmayan cümlesi. Başkalarından kendilerinden rukiye yapılmasını hastalıktan dolayı dua okumalarını istemezler anlamına gelmektedir. Yani adam böyle bir niyeti varsa, adam biliyorsa bu işi, bu hadisten haberi varsa adam ne demez sana? Ya bana bir oku, bir rukiye yap demez adam sana. Bunu kaçırmak istemez. Ama adamın böyle bir isteği vardır aslında içinde. Sen bunu anlarsan adamı bırakma. Oku yani adam hemen. Hastalık kişi için. Cidden bir şey. O gene ayrı. Buradaki rukya talebinde bulunmayan cümlesi, başkalarından kendilerine rukya yapmalarını hastalıktan dolayı dua, dua okumalarını istemezler anlamına gelmektedir. Ayrıca senin onun yanında uzun süre durmanı Hastanın arzuladığını görürsen dur. Bununla sen hayırlı ve sevaplı bir iş yapmış olursun. Yanında uzun süre kal ve onu mutlu et. Belki de bu mutluluk ona şifa olur. Çünkü hastanın sevinmesi ve gönlünün açılması şifanın en büyük sebeplerindendir. Bu durumda bu durumda usandığını hissedinceye kadar yanında otur. Ancak hastanın yapmacık tavırlarını yanında kalmandan hoşnut kalmayacağı ve ailesiyle baş başa kalmak için senin gitmeni arzuadığını hissedersen de hiç oyalanma. Halini sor, sor yanından ayırın. Bunlar da hasta ziyarete adapları. İkincisi, Allah Resulü Aleyhisselam'ın güzel ahlakı. Hadisten çıkan güzel şeyler bunlar. Şüphesiz o insanların en güzel ahlaklısıdır. Çünkü Yüce Allah, Nun, Kaleme ve yazdıklarına andolsun ki sen Rabbinin nimeti sayesinde yani vahyi nimeti sayesinde müşriklerin iddia ettiği gibi deli değilsin. Peygamber sana deli demişlerdi. Şüphesiz sana kesintisiz bir ecir vardır. Hakikaten, hakikaten sen büyük bir ahlak üzeresin. Kalem suresi 1. ve 4. sureler arasındadır. Allah azze ve celle böyle buyurmak görüyor. Dolayısıyla insanların en mükemmel ve en güzel ahlaklısı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bu yüzden o arkadaşlarını ziyaret eder, hastalıklarında yanlarına uğrardı. Onlara selam verirdi. Hatta küçük çocukların yanından geçerken onlara da selam verirdi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Üçüncü de kardeşler, insan ilim erbabına danışmalıdır. Nitekim Saad radiyallahu An Malının bir kısmına tasadduk etmek istediğinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a danışmış ve ona servet sahibiyim. Malımın üçte ikisine tasadduk edeyim mi demiş, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hayır cevabını vermişti. Bununla yani Bundan ilim erbabına ve ileri görüşlü kimselere danışmanın gerekli olduğu sonucu, sonucunu çıkarıyoruz. Danışacağın kimse, danışacağın konuya göre değişir. Örneğin dini bir meseleyi yapmak istediğinde bunu ilim erbabına danış. Çünkü onlar dini meseleleri başkalarına daha iyi bilirler. Bir ev satın almak istediğinde emlakçılara, bir araba satın almak istediğinde de arabadan anlayan uzmanlara danış. Bu yüzden eskiler şöyle demiştir. İstihare eden zarar etmez, istişare eden pişman olmaz. Sözü çok güzel. İstihare eden zarar etmez. İstişare eden pişman olmaz. İnsan kesinlikle mükemmellik peşinde koşmamalıdır. Çünkü asıl eksik ve kusurlu kimse mükemmel olduğunu iddia olduğu iddiasında bulunan kimsedir. Bilakis özellikleri özellikle ümmeti ilgilendiren önemli meselelerde başkalarına başvurmalı başvurmalıdır. Çünkü bazen Hamaset ve heyecan insanı hadli zatında doğru yoldan saptır yani doğru yol, yol doğru olan yapılmasında bir sakınca bulunmayan bir iş yapmaya sevk eder. Ancak o işten o işten bahsetmesi zaman, mekan ya da ortam yönünde uygun olmayabilir. Bu yüzden Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam fitne konusunda Fitne korkusundan dolayı Kabe'yi İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı temeller üzerine inşa etmeyi terk etmiş. Ve Ayşe radıyallahu anh'a şöyle demiştir. Kavmim küfürden yerine çıkmış olmasalardı Kabe'yi İbrahim'in yaptığı temeller üzerine inşa ederdim. Ve ona insanların bir birinden girip diğerinden çıkacakları iki kapı yapardım buyurmuş Allah Resulü Aleyhisselam. Bu da Buhar'e ve Müslim'de geçiyor. Kabe şu anda kardeşler İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı yerde değil. Biraz daha kayık bir yerde. Peygamber Selam diyor eğer kavmimin fitne olmasın diye. Eğer kavmimin diyor küfürden çıkmış olmasalardı kavmim. Onu diyor İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı yere inşa ederdim. Ve diyor insanların bir kapısından girip bir kapısından çıkacak iki kapı yapardım. Burada Allah anlaşılan Kabe'nin iki kapısı vardı. Bunu insanların Allah'ın evi olan Kabe'ye girebilmelerini sağlamak için düşünüyordu. Bunun faydasına rağmen fitne korkusundan dolayı yapmadı. Hatta Yüce Allah her noksanlık ve kusurdan uzak olan zatına söğülmesine sebep olmayacağından olacağından dolayı sövülmeye, alçaltılmaya ve tiksinilmeye layık olan müşriklerin putlarına sövülmesini yasaklamış ve şöyle buyurmuştur. Onların Allah'tan başka dua ettikleri ilahlarına sövmeyin ki onlar da haddi aşarak cahilce Allah'a sövmesinler. Onlar da Allah'a söverler. Biz her topluluğa yaptıklarını böyle süslü gö gösterdik. Sonra onların dönüşleri yalnız Allah'adır ve o yaptıklarını onlara haber verecektir. En'am suresi 108. ayet. Netice şunu bilmelisiniz. Neticede şunu bilmeliyiz. Bir şey aslı itibariyle iyi olabilir. Ancak onun belli bir vakti, belli bir yerde, belli bir durumda söylenmesi hikmete aykırı, akıl ve maslahtan dışı olabilir. Bir şey doğru olabilir ama her doğru her yerde söylenmez de bir şey var ya. Bunun Bu, bu haklı zatında doğru olsa da gerçek de olsa o yüzden insan bir şeye girişmeden önce onun hakkında bilgi, görüş ve fikir sahibi olan kimselere danışmalı ki bu hususta yanında bir gerekçe ve rehber bulunmuş olsun. Çünkü Yüce Allah en değerli, en şeref, en isabetli, görüşlü ve en güzel nasihatçı kulu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle emretmiştir. Öyleyse onları affet, onlar için bağışlanma dile ve iş hakkında onlara danış. Kararını verdiğinde artık Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever. Ali İmran 159. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve Allah Azze ve Celle onlara danış. Yani kime ashabıyla istişare et buyuruyor. Yüce Allah, insanların en isabetli görüşlüsü, en akıllısı ve en etkili nasihatçısı olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bile danışmayı emretmektedir. Bazen insan heyecana gelir ve bu Allah'ın, bu Allah için yapacağım, hakkı haykıracak, apaçık söyleyeceğim ve hiçbir kınayıcının kınamasından korkmayacağım gibi sözler söyler, sonra sonuç vahim olur. Bazı insan bunu yapar. Ayrıca duygularını hakem kılan, duygularına uyan ve neticelere bakmayan farklı durumlar arasında kıyaslama yapmayan kimsenin elinden Allah'tan başka kimsenin bilmeyeceği büyük zararlar zararların ve hasarların meydana gelmesi ihtimali fazladır. Niyeti iyi. Hedefi güzel olsa da yerli yerinde hareket etmemiştir. Çünkü iyi niyet ile yerli yerinde davranış arasında fark vardır. İnsan bazen iyi niyetli olup kötü işler yapabilir. Bazen de kötü niyetli olup iyi şeyler yapabilir. Kötü niyetli kimse kötülük yapsa da kötü hedefine ulaşmak için bazen iyi davranışta bulunabilir. Yani iyi davranışta bulunarak kötü bir hedefi var ama iyi davranıyor. Münafıklık yapıyor yani. Bu durumda iyi niyet taşıyan kişi, kişi iyi niyetinden dolayı övülür. Ancak kötü fiiliğinden dolayı kötü fiilinden dolayı övülmez. Fakat nasihat amacıyla onu bunu bilmeyerek yaptığı öğrenilirse bu davranışından dolayı mazur görülür. Yerilmez. Ayrıca bu davranışından dolayı onun hakkında kötü yargıda bulunulmamalı davranışına ihtimal dışı anlamlar yüklenmemelidir bilakis kardeşim bu sözün veya davranışın haddi zatında hoş güzel ve doğru fakat bu ortamda veya bu zamanda veya bu mekanda söylenmesi veya yapılması doğru değil demelidir hülasa saat hadisinde kişinin kendisinden daha bilgili ve akıllı kimselere danışmasının gerekliliğine işaret vardır Dördüncüsü, dördüncüsü ise danışan kimse meseleyi olduğu gibi anlatmalı, sağa sola sapmamalıdır. Meseleyi aynen hakikati üzere anlatması gerekir ki danışılan kimse onu olduğu gibi anlasın ve nasihatini bu, bu gerçek üzerine bina etsin. Nitekim Saad bin, bin Ebi Vakkas ben serer sahibiyim ve tek mirasım kızım demiştir. Olduğu gibi anlatıyor. Ben servet sahibiyim sözünü tasadduk etmenin gerekçesi. Tek mirasçım kızım sözünü de buna bir engelin bulunmadığı beyan etmek için söylemiş, söylemiştir. Yani mirasçım olmadığından çok miktarda malımın dağıtılması için vasiyet etmeme bir engel yoktur demek istemiştir. Danışılan kimse de nasihatinde Allah'tan korkmalı. Danışan kimsenin arzusuna uygun söz söylemeye kalkışmamalıdır. Çünkü bazı kimseler kendilerine bir iş danışıldığında onun iki işten birine veya iki görüşten birine meyilli oldu, olduğunu görürse bu iki istikamete görüş beyan eder ve ben onun kendisine uygun gördüğüne aykırı düşmek istemiyorum der. Çünkü büyük bir, bu büyük bir hatadır. Hatta hıyanettir. Olması gereken sana birisi danıştığında onun hoşuna gitse de gitmese de doğru ya faydalı gördüğünü söylemendir. Sen böyle yaptın, sen böyle yaptığında nasihat etmiş görevini yapmış olursun. Sonra o bu görüşü alır ve isabetli gör, e, görürse ne hala almaz da. Senden vebal almazsa Senden vebal gitmiş olur Adam sana geliyor bir şey danışıyor Adamın ni belirlemiş aslında Ama geliyor senden danışıyor Sen de bakıyorsun Adamın niyeti o yönde ama senin niyetin Aksi Hani görüyorsun diyorsun ya bundan zarar eder Ama adam bunu istiyor Sen de kalkıyorsun diyorsun ki Onun istediği gibi bir söz söylüyorsun Kalbinde bu olmadığı halde Hasta sen bunu zararlı görüyorsun Deşik diyor, diyor bu diyor hı hıyanettir diyor. Sen eğer ki görüyorsan bu hatalı bu görüşü. O istiyor bunu ama bu hatalı. Senceksin ki bu yanlış. Bunu yaparsan zarar görürsün. Ona böyle nasihat edeceksin. Adam ama ettin sen nasihat dedin ki kardeşim bu senin bu düşüncen yanlış. Ben böyle görüyorum. Madem geldin bana danıştın. Ben böyle görüyorum dedin. Adam gitti. Senin dediğini yapmadı. Veya senin dediğini yapar da isabet ederse ne âlâ. Ama senin dediğini yapmadı gitti. Kendi görüşünü yaptı. Senden ne oldu? ve bay kalktı. Sen ona nasihat ettin. Artık o yaptığında hata ederse, yaptığı bir fitneye sebep olursa bile Allah'ın izniyle sen o vebali üstüne attın. Çünkü ona söyledin sen anlattın. Adam seni dinlemedi. Kaldı ki sen yanlış sonuç çıkarmış. O istemediği halde böyle ist öyle istediğini sanmış da olabilirsin. Bu sen yanlış bir şey çıkarmış olabilirsin. Ki bu durumda iki yönden zarara uğramış olursun. Hem yanlış anlama yönünden hem de kötü niyet yönünden. Kaldı ki diyor sen yanlış sonuç çıkarmış. O istemediği halde öyle istediğini sanmış da olabilirsin yani böyle yaparsan adamın istediği var ya yani sen de ki ya bu bunu istiyor ben de bunun istediğini söyleyeyim dedin söyledin ama adam aslında onu kastetmemiş adam öyle bir şey istemiyordu sen o istiyor diye söyledin ama adamın öyle bir niyeti yoktu aslında sen öyle anladın böyle olunca bu durumda diyor iki yönden zarar etmiş olursun hem sen onun, onun zannına göre senin içine gelmeyen bir şeyden dolayı biraz önce söylemiş ya böyle yaptı diye. Adam aslında öyle niyet etmemişti. Sen bu yönden bir zarar ettin. İçindekini söylemeyerek bir zarar ettin. Sonra adam onu gitti yaptı. Adam bir de bir, de bir zarar etti. Bir fitne çıktı. Bir de oradan zarar ettin sen. İki zarar var yani. Hem yanlış anlama yönünden hem de kötü niyet yönünden zarar etmiş oldun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayır sözünden bu kelimeyi kullanmada bir sakınca olmadan sonucunu çıkarıyoruz. Yani bir adama hayır diyebilirsin yani. Biliyorsan bu işi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabı da bu kelimeyi kullanmışlardır. Hayır demişlerdir yani. Yani illa ben bu adamın istediğini söylemek zorunda değilim ki. Madem geldin bana danıştın. Ben de bilir kişiysem sana hayır diyebilirim yani. Burada Sa'd bin Ebi Vakkas radiyallahu anh'ın niyeti neydi? Güzel bir niyeti vardı. Evet. Tasadduk etmekti. Malının üçte ikisini. Ama Allah Resulü'nü de hayır. Allah Resulü bakıp şöyle de diyebilirdi. Ben burada açılsın diye bir örnek vereyim. Bakıp ya bu niyeti güzel. Bunu da istiyor. E sen verdeseydi deseydi Allah Resulü O da verseydi. E o ölmedi ki. Hayatta kaldı fakir, el, el aleme, evet. el açığı duruma düşseydi. Külli zarar. Örneğin, Cabir radıyallahu anh'ın devesi yorulmuş. Allah Resulü aleyhissalâhu vesselam de arkasından yetişip onu bana sat demişti. Cabir radıyallahu anh'ın bir devesi vardı. Zayıf. Yorulmuştu, arkada kalmıştı. Radıyallahu anh. Resulullah da onun yanına gitti. Dedi ki bu deviyi bana sattı. Buraya dikkat et. Cılız ve yorgun devenin kafirenin önünde olması mümkün mü? Değil. Hayır. Cılız çünkü. Ancak Allah Resulü Aleyhisselam'ın adeti kafirenin önünden değil arkasından gitmesiydi. Zaten Allah Resulü kafirenin arkasından giderdi. Ashabını her zaman önüne alırdı Peygamber Aleyhisselam'ı. önlerinden değil arkalarından giderdi ki birisi yardıma ihtiyaç duyduğunda ona yardım etsin. Şu tevazuya ve insanlara nasıl göz kulak olduğuna bakınız. Allah Resulü Aleyhisselam'ın. Evet, Allah Resulü Aleyhisselam bu teklifi yapınca Cabir radıyallahu an hayır demişti. Evet, Allah Resulü Aleyhisselam hayır demişti. Peygamber Aleyhisselam'a hayır dedi. O da bu sözünü tenkit etmemişti. Peygamber selam hayır deyince, Peygamber Aleyhisselam'a diyor ki sen de sat, Peygamber Aleyhisselam'a diyor ki hayır. Peygamber selam onu tenkit etmedi. Ya sen nasıl Allah Resulü'nle hayır diyorsun? ve demedi. Demek ki hayır sözünde bir sakınca yoktur. Çünkü bu saygısızlık ve ahlaksızlık değildir gördüğümüzde günümüzde pek çok insan hayır demekten kaçınıyor. Allah sana rahmet, Allah sana selamet versin diyorlar. Selameti için dua etmen hoş bir şey. Fakat hayır desen bunda hiçbir sakınca yoktur. Adam bir şey soruyor Allah sana selamet versin. Hayırsa hayır de. Bu Cabe radıyallahu anh'ın meselesinde de hayır dedi ya burada aklınızda bir şey kalmasın. Peygamber selam onu bana sat diyor. Pe şey Cabir Allah Allah. O hayır diyor ya. Peygamber selam sat deyince bir fiyat belirle diyor ona diyor şu kadar ben fiyatları hatırlayamadım. Şu kadar yeter mi diyor? Yani su, yani meseledeki misal veriyorum. Hadise genişçe bakmak lazım ama ben şey olsun diye misal vereyim. Diyor ki sen bunu 6 direme satsana diyor bana. 3 3 lirama satsana diyor. Bak biraz önce hayır satmam Allah arasında ya Resulallah sana hibe edeyim. Satmam sana hibe edeyim dedi Peygamber'e. Senin olsun. Peygamber sat dediği zaman. Senin olsun ya Resulallah. hayır satmam senin olsun. Peygamber Selam dedi sat bana deyince. 3 e, dirhem vereyim. Bak Cabir Radya diyor ki. Ya sonra 3 dirhem deve olur mu diyor. Bu sefer tamam <gülüyor> mı? O zaman diyor ki filanca vereyim. 6 dirhem vereyim. Ya Rusun, 6 lira deve olur mu? 30 lira vereyim? Tamam ya Rusun, 30 lira aldı peygamberi satıyor demeyi. <gülüyor> parayı alıyor. Sonra ya Mekke'ye ya, Mekke, ya Medine'ye dönünce Allah Resulü Aleyhisselam deveyi ona hediye ediyor. Peygamber Aleyhisselam'ın güzel ahlakından. Deveyi ona hediye ediyor. Sa'd radiyallahu anh hem parayı aldı hem deveyi geri. Hani orada e, işin genel açısı bu hadiste. Yani hayır deyip peygamberi kestirip atmıyor aslında. Aleyhisselatü Vesselam. Beşincisi de peygamber selamında bir niyeti burada var yani onu deviye alırken. Beşincisi de bu hadisten çıkan güzel örneklerden kardeşler. Ölmesinden korkulan hastanın varisinin razı olmaları hariç malın 3'te ikisinden fazlasını dağıtması caiz değildir. Ölmesine korkulan kimsenin. Çünkü kişi daha hastalandığında malına varislerin hakkı taalluk eder. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam bu hadiste 3'te birini ver 3'te biri bile çok buyurmuştur. Bir adam ölmesine yakın malını dağıtması caiz değildir. Ölecekse bir hastaysa çünkü bu sefer ne oluyor ölürse varislerinin hakkı var ya o haklar taluk ediyor bunun için Allah Resulü ne dedi hayır altıncısı bu durumdaki kişi malının üçte birinden daha azını vermelidir nitekim ibn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir keşke insanlar üçte biri biri dörtte biri dörtte birine indirselerdi. Zira Allah Resulü Aleyhisselam sana üçte birini ver çünkü bir biri bile çok buyurmuştu. Dörtte birini verselerdi diyor. Ölüm döşeğindeki yedincisi kardeşte ölüm döşeğindeki bir hastanın malının üçte birisinden birinden fazlasını infak etmesi caiz değildir. İster bu sadaka, ister bir caminin yapımında yardım, ister hibe, isterse başka şekilde olsun üçte birinden fazlasını vermesi caiz değildir. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Sa'd anh'ın malının üçte birinden fazlasını tasadduk etmekten, etmesinden men etmiştir ona. Sekizincisi de kardeşler, kişinin malı az varisleri fakir ise en iyisi az veya çok malın verilmesi için vasiyet etmemesidir. Kişinin malı az, varisleri fakir ise, en iyisi az veya çok malının verilmesi için vasiyet et, etmemesidir. Çünkü Resulullah Aleyhisselam, varislerini zengin bırakman, onları muhtaç halde bırakmandan hayırlıdır buyurmuştur. Oysa, halktan bazıları mutlaka, Vasiyet etmek gerektiğini sanırlar. Bu hatadır. Malı az, varisleri fakir ve muhtaç olan kimse malı için vasiyette bulunmamalıdır. Eneftali vasiyette bulunmamasıdır. Halktan bazıları vasiyette bulunmadıklarında sevap kazanamayacaklarını sanırlar. Ama böyle değildir. Aksine o varislerine mal bırakan kimse bundan dolayı sevap kazanır bunu miras yoluyla almış olsalar bile yolunu Resulullah Aleyhisselamın sünnetine göre çizen kimsenin onun varislerini zengin bırakman onları muhtaç halde bırakmandan daha hayırlıdır hadisine göre bundan kazanacağı sevap malının bir kısmını tasadduk etmesinden daha hayırlıdır Dokuzuncusu Mekke'den hicret eden sahabilerin orada ölmekten korkmaları çünkü Saad radıyallahu anh, ben herhalde dostlarımdan geri kalacağım demiştir. Bu aslında bir soru cümlesidir. Ve anlamı kalacağım mıdır? Bu endişe içeren tahmini bir sorudur. Yani o Mekke'den Allah ve Resulüne hicret ettikten sonra orada kalıp ölmek istiyordu. Vallahi Medine'de biz de ölmek isteriz yani. 10. Bu hadiste Allah Resulü'nün bir mucizesinin daha taluk ettiğini görüyoruz. Neydi bu? Çünkü o Sa'd radıyallahu anh'a sen arkadaşlarından geri kalmayacaksın. Umarım ki uzun süre yaşayacaksın. Hatta bir takım topluluklar senden faydalanacak. Bazı kimselerle zarar görecektir demişti. Gerçekten Allah Resulü aleyhisselatü vesselam dediği oldu ve Sa'd radıyallahu anh Muavviye'nin Muavviye radiyallahu anh'ın Hilafetliği zamanına kadar yaşadı. Bu, Resulullah Aleyhisselam'ın gelecekte olacağı haber verdiği ve aynen gerçekleşen nebevi mucizelerden biridir. Bu salt bir haber değil, tahmindir. Çünkü o kesin ifade kullanmamış, umarım demiştir. Ancak söyledi, söylediği gibi de olmuştur. 11. Sıfır. İnsan Allah, Allah rızası için bir amel işlediğinde bulunması helal olmayan bir yerde bulunsa da Allah katındaki derecesi yükselir ve artar. Çünkü amel ayrı bir yerde bulunmak ayrı şeydir. Çünkü amel ayrı bir yerde bulunmak ayrı şeydir. Bunun için tercihe değer görüşe göre kişinin gasp ettiği mekanda kıldığı namaz sahihtir, geçerlidir. Adam gasp etmiş. Ama mekanı gasp etmiş. Gasp ettiği mekanda namaz kılsa amel farklı, yer farklı. Adam gasp etti. Haram bir yerde namaz kılıyor ama ameli sahih. Namaz kılması. Çünkü yasaklanan gasptır. Namaz değildir. Yasak Yasak namaz dışındaki bir şey hakkında gelmiştir. Dolayısıyla gasp edilmiş mekanda kıldığı namaz sahi olur. Ancak bu gasp edilmiş mekanda bulunmaktan dolayı günah kazanır. Evet, şahit Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gasp edilmiş mekanda namaz kılma diye bir hadis gelseydi, gasp edilen mekanda namaz kılınırsa namazın geçer, geçersizdir derdik gasp edilen mekana namaz kılarsan namazın geçersizdir derdik. Nitekim kabristanlarda kılınan namaz geçerli değildir diyoruz. Peygamber Aleyhisselam yasakladı ya. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yeryüzünün, yeryüzünün kabristan ve hamam dışındaki her yeri namazgahtır buyurmuştur. Bu da Ebu Davud'da, Tirmiz'de, İbn-i Ahmed i̇bn Hanbel'in geçiyor. Ancak hadis cenaze namazı dışındaki namazlar hakkındadır. Çünkü cenaze namazı kabristan'da kılınabilir. Bunun da bir parantez içinde. Na cenaze namazı haricinde yani. İnsan Allah rızası için ne harcarsa har e harcasın karşılığına hesap alır. Bu da 12. Aile efradına, eşine hatta kendisine harcadığı her para için Allah rızasını gözettiği takdirde sevap kazanır. Yani yedirirken Allah rızasını gözetiyorsan bu. Böyle. Sevap 13. sevap kazanabilmesi için insanın harcadığı her parada Allah'ın rızasını kazanma niyeti taşımalıdır. 14. Allah'ım ashabıma hicretini tamamlat ve onları topuklar üzerine geri döndürme. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Rabbinden ashabının hicretlerini tamamlamasını dilemiş. Bu da imanda sebat etmeleri ve Mekke'den hicret ettikleri yerde kalmalarıyla gerçekleşir. Onun için onlara topuklar üzerine geri döndürme demiştir. Topuklar üzerine geri dönme Allah korusun şu ayette geçtiği gibi İslam olduktan sonra küfrü düşmek demektir. Sizden her kim dinden döner ve kafir olarak ölürse onların yaptıkları dünyada dünyada da ahirette de boşa gider. Onlar cehennemlikler bu arada daimi kalan, kalacaklardır. Bu da Bakara Suresinin 217. ayetinde. Ancak asıl zavallı olan saat bin Havle'dir sözü. Hani en sonunda Allah Resulü ya asıl zavallı olan saat bin Havle'dir. Sözü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Aittir. Saat Mekke'den hicret eden sahabelerdendi. Ancak takdiri ilahi olan Mekke'de ölmesini diledi ve orada öldü. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bu sözüyle ona acıdığını ifade etti. Çünkü onlar muhacirin başka yere hicret etmek üzere terk ettiği vatanında ölmesini görürlerdi. Bu hadis hakkında ifade edebileceğimiz bazı açıklamalar bunlardır. Merhum müellifin bu hadisi niyet konusunda zikretmesinin nedeni Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahada Allah rızasını gözeterek infak ettiğin her nafakada sevap kazanırsın kazanırsın ve sen Allah rızasını arayarak her ne amel işlersen onunla derecen artar, merteben yükselir demesidir. Bu hadiste ihlasa yani ihlasa, insanların yaptığı her amelde ve her harcamada Allah'ın rızasını gözetmesi gerektiğine, sevabı, sevaba ve Allah katında büyük derecelere ve mertebelere bu şekilde ulaşacağına bir işaret vardır, İşaret edilmiştir. Kardeşler, yedinci hadise geçtik. İnşallah bununla da bir dahaki hafta işleriz. Allah Azze ve Celle burada okuyup, Anladığımızla amel etmeyi bize nasip etsin. Allah Azze ve Celle ayaklarımızı İslam üzere sabit kılsın. Amin. Günahlarımızı bağışlasın. Rabbim inşallah burada toplandığımız gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Kevser başında da bizi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la toplamayı da nasip etsin. Amin. Subhaneke Allahumma ve behemdik ve eşhedü en la ilahe illa ent ve ileyk